Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri. Bir Gariplerin Kitabı programında da Profesör Doktor Ötemce Biçil hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Malum olduğu üzere bu programda kıymetli hocamız bize Esat Efendi Hazretleri'nin hayatından, menakıbından ve tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Dilerseniz hemen programımıza geçmek istiyoruz. Kıymetli hocam Bir önceki programımızda Esad Efendi Hazretlerinin dünya ile alakalı görüşlerinden, dünyaya vermiş olduğu değer, dünyanın ahirette mukayesesinden bahsetmiştik. dilerseniz buradan devam edebiliriz kıymetli hocam. Esad Efendi Hazretleri dünya ile alakalı neler söylüyor? Dünyaya ne kadar ehemmiyet veriyor? Ahirete ne kadar ehemmiyet veriyor? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, Esad Efendi Hazretleri Hazreti Ali radıyallahu anh'ın dünyada mal ve servet yığma sevdasına kapılıp mal ve zenginliğe sahip olanları daha hayatta ölen, canlı cenazeler gibidir sözünü hatırlatır. Evet. Yani arsa, mal, mülk, para, dolar, euro, işte şan, şöhret, makam, mevki bunu ideal idolleştirenler, bunları putlaştıranlar bunlar ölmeden önce zaten ölmüşlerdir. Evet. Yani bu dünyayı sürmekte dirilik yok. Bu dünya insanın kalacağı yer değil. Bu dünya fani bir yer, evet. geçici bir yer. O kusubnisaide denildiği gibi yanas ismau wau veiza waayutu mahnefen tafau. İşte orada külle atin fat her gelen gider diyor. Kimsenin gitme niyeti yok. Evet. Halbuki gitme niyet etmek lazımmış. Hiç niyetim niyet ettim Allah rızası için şu dünyadan gitmeye. Bu niyetin yapılması lazım. Ölüm temenni edilmez ama gidiciliğimizin farkındalığı bizi insan yapıyor. Bizi diriltiyor. Evet. Ölümü hayatla terbiye etmek dediğimiz susuz. Ölümü hayatını terbiye için kullanamayan insanların düştüğü materyalizm Düştüğü, efendime söyleyeyim, bu maddi gelir, para, dünyevileşme, sekülerleşme, modernleşme, bu bir sefaleti doğuruyor. Evet. Her zaman söylediğimiz gibi hayatın ölümle terbiye edilmesi lazım. Ve çok ilginçtir, ölümün de hayatta terbiye edilmesi lazım. Hayatını salih amellerle geçiren bir kimse... Ölümüne hazırlanan İsa ölümünü terbiye ediyordur. Ölümü hazırlık yapıyor. Tabii he? aynen. Ama bu hayatımızda ölüm terbiye etmeli. Karşılıklı bu. Bu meşhur Danimarkalı Kontum Profesör Bohr anlatırken bir atom altı parçacık kainatın neresinde olursa olsun mutlaka etkileşimde olduğu ikinci bir ...onun bir karşıtı mutlaka vardır yani. Evet. Hiçbir şey tek başına değil. Dolayısıyla... ...sosyal açıdan kuantumu biz değerlendirirken... ...sen sosyal bir varlıksın ama... ...Bering Boğazı'nda... ...bızlar arasına sıkışmış... ...balinadan sorumlu olduğun gibi... ...alakan var çünkü senin. Evet. Mayanmar'da işte bir deprem oluyor... ...bir tsunami oluyor. Orada meydana e gelen o insan ölümleri... O çekilen çileler Orada da senin bir rolün Bir bağın bir ilintin var Bunu bulabilene evliya deniliyor Hiç alakam yok Diyene de Artık seviyesini siz tespit edin evet. Yani Ben hiçbir şeyden sorumlu değilim Diyemezseniz çünkü adınız halife Yani adınız sorumlu Bu dünyadan sorumlusunuz Bu dünyadan sorgulanacaksınız evet. Bütün sıkıntı bu Her şeyle alakanız var. Modern fizikle Danimarkalı profesör, kuantum e, mucidi ilk defa o bulmuştur. Bohr e, bunu söylüyor, bu ifadeleri söylüyor. Fizik için de geçerli. Mülke dalabiliriz, servete dalabiliriz, paraya dalabiliriz ama sevdasına dalmamak lazım. Hepimiz, evimiz var. Yani eve dalmışız. Evet. Hanımlarımız, çocuklarımız var, akrabanı var. Yani sosyal hayata dalmışız hepimiz. Bir olunca problem Ama yok. Ama sevdasına dalmamak lazım. Evet. Gönül vermemek lazım. Bu faniye gönül verme diyor... ...Hacı Bayram ve Bütün dava bu. Yoksa para cepte olabilir, problem değil. Kalpte olmayacak. Evet. Biz bunları hep... ...maalesef çok şaşırmışız. İbreler şaşırmış. Bunun gerekçesi de... işte. Ee, 1 Kasım 1925 senesinde tekkelerin ve zaviyelerin kapatılması yani tarikatların İngilizler marifetiyle Türkiye'de yasaklanması kanundan sonra bu bahsettiğim eğitim veren müesseselerin, teşkilatların, organizasyonların, sivil toplum örgütlerinin elini ayan çekmesinden sonra bu işin okulu olmadığı için, dışarıdan işte uzaktan kumandalı eğitimle insan yetiştirmek zor olduğu için toplumumuz bugün insan kalitesi açısından fevkalade, fevkalade fakir duruma düşmüş. Ne oturmasını biliyor, ne konuşmasını biliyor, ne kalkmasını biliyor, ne söylem hürmeti biliyor, ne ikram etmeyi biliyor, ne misafiri biliyor. Hiçbir şeyi bilmiyor. Evet. Bakıyorsunuz, Efendim söyleyeyim, lüks elbiseler giyiyor, şeyhin yanına çıkacak, onun yanında mütevazi elbiseler giyiyor. Bakıyorsunuz toplumda Ahmet'e bir farklı muamele, Mehmet'e farklı bir muamele. Halk hepsi Allah'ın kulu, hepsine aynı muamele. Evet. Yani olduğun gibi görünmek, göründüğün gibi olmak, şeklinin değişmemesi, halinin değişmemesi... Yani kendi içsel bütünlüğün, şahsiyet bütünlüğün, kendi yapının bütünlüğü, kişiliğinin bütünlüğü. Bunu toplamak lazım. Dışarıdan seni nasıl görüyorlarsa, için öyle olmalı. Evet. Ve için neyse de dışından da o şekilde gözlemek lazım. Şemseddin Tebrizi Hazretleri, içini gördüğü insanları, dıştan giymiş olduğu elbiselere göre değerlendirmemiş ve çok ağır ifadeler kullanmış. Bizim tasavvufu okuyup da yanlara muhterem kardeşimiz Mahmut Ural Kılıç Bey, çok severim, çok değerli benim adam. bazen güzel nükteler yapar, tam da o yani. İşte efendim der, tasavvufun bu inceliklerini anlayamamak, hoşaftan, anlamakla alakalı bir keyfiyettirler. O kadar güzel bir kelime ki. Evet. Bu o şaftan herkes anlamaz efendim. İşte Hazreti Ali radıyallahu anhum bu sözünü Esadı Erbilî Hazretleri dünyada mal ve servet sevdasına kapılıp gidenleri yaşayan cenaze olarak görüyor ve bunu referans olarak da kullanıyor. Yani dünyaya dalmak demek bir cenaze gibi olmak demek insanın kalbini öldürüyor evet. bu kalp yani düşünmek huzurenin dediği gibi ruhumuz düşünmeyle akılla ortaya kendini çıkarır nefis kendisini arzular ve iştihalarla şevklerle ortaya çıkarır evet. efendim söyleyeyim bu bedenimizde göz kulak gibi havasla ile kendini bu organlarla ortaya çıkarır Yani kalbi öldürür, düşünceyi öldürür. Dünyayı düşünen faniyi düşünüyordur. Fani hmm. düşünen de fanidir, ölmüştür. Dolayısıyla kalbi öldürür mal sevgisi, para sevgisi. Bu kalp Allah'ı sevmek marifetullah için yaratıldı. Parayı sevmek, geçiciyi sevmek değil, kalıcıyı sevmek için yaratıldı. bu kalp bize verilmiş bir emanettir. Evet. Kalpten, kalpte, kalbimizden de sorgulanacağız. Kalbine iyi baktın mı? Kafan içinden geçirdiğin düşünceler Allah'a uyan düşünceler miydi? Innasemaa vel besara vel fuada kullu ülaika kana anhu masoola. Bu kulak ve bu göz ve bu kalp. Bunların hepsi. sorumludur, hesaba çekilecektir. Gözümüzden hesaba çekilmek anlıyor musunuz da? Düşündüğümüz düşüncelerden hesaba çekilmek ne kadar ağır bir şey. Ehasül Havas Evliya'nın muvaffak olabildiği insanlar ancak. Evet. Onun için zikir terbiyesine, tasavvuf terbiyesine, tarikat terbiyesine, tekke terbiyesine Hüseyin Hilmiz'e ülkenin dediği gibi Türk tefekkürü ad, tarih adlı eserinde Eskiden muaşeret, sosyal muaşeret yaygındı. Herkes biliyordu. Toplumda bir düzen vardı. Tekkeler kapatıldıktan sonra bu vazifeyi yapacak yeni müesseselere ikame edemedik. Bu yüzden toplum parça parça oldu diyor. Yeniden nasıl toparlayacağız, nasıl toparlanacak bilemiyorum. Hala Türkiye, maalesef yasaklar Türkiye'si. Evet isoto fani hazretleri hocam tabii dü dünya malıyla alakalı yani sizin de ifade ettiğiniz gibi yani mal cepteyken bir zararı yok ama kalbi meşgul etmeye başladığı zaman e, diyor. E, o zaman asıl zararlı olmuş oluyor. Evet. Yani e, dünya Allah'tan gafil olmadıktan sonra dünyanın bir zararı yok yani. Değil mi hocam yani? Yani Mevlana me yani, Mevla Hazretlerinin buyurduğu gibi Seni Allah'tan alıkoyan her şey dünyadır. Bitti. Sabii Keram'dan bağ almış, bahçe almış. Bağı hemen üç gün sonra bağışlıyor. Niye bağışladığını deniliyor? Ya namazda düşünürken, namazla namaz kılarken aklım o geliyor. Allah'la arama o giriyor diyor. Onun için attım diyor. Onun için bıraktım diyor. Allah'la arana giren her şey. Evet. Ya. Evet. Dolayısıyla yani dünya eğer Allah'tan kâfir bırakıyorsa o zaman insan için zararlı. Aksi takdirde herhangi bir zararı yok. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Esat Efendi'ye göre de aynı bu şekilde. Kıymetli Hocam, dünya ile alakalı başka Esat Efendimizin ifade etmiş olduğu bir kanaati görüş fikir var mı acaba? Öfemim Esad Erbil Hazretleri. diyor ki Her şey fani ve yok olucudur. Kullu men alayha fan zabeqa ve şur'a bi ke zul celal ve'l ikram. Ancak Allah'ın yüce zatı baki ve daimidir. O Rahman suresinin meşhur ayet-i kerimesi sık sık dile getiririz. Ayet 27. 26 27. Evet Bu ayette vurgulandığı gibi dünya sınırlı bir zamandır. Geçicidir, zamanlı ve mekanlıdır. Ahiret zamansız ve mekansızdır. Yani mekanlı ama zamansızdır. Yani, hmm. Ahirete göre kıyasla, Tabii, kıyasla. De, de, de, bir dersiniz. o Bir şey var. وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرُ لِلَّكَ مِنَ Ahiret dünyadan daha hayırlı. وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ التَّقَوْوْا Ahiret yurdu, takva sahiplerine göre daha hayırlıdır. Takva sahipleri, ahireti hayırlı bulur. Ahireti hayırlı bulmak demek, hayırlı görmek demek, yani kişinin takvalı olduğunu gösterir. Bu şekilde, ahireti hayırlı gören insanlar da, aklını çalıştıran, ayet-i kerime böyle bitiyor. Aklını çalıştıran insan, Ahireti önceller ve buna muttakî derler. Bu şekilde davranan insanların da aklı faaliyet halindedir. Peki ahireti öncellemeyenler, kafacı çalışmayanlardır. Kafa çalışmayanların ulaşacağı dereceler, az önce anlattığımız gibi, hoşaktan anlamakla alakalı bir keyfiyet olarak yine karşımızda mücdessam bir şekilde, Durmakta bir hakikat olarak. Yani ahireti kaybedince ebedi bir kayıp olmuş oluyor ama dünyayı kaybedince bu kısmi, zamanlı bir. Çünkü şey. o et dünya mezraatul ahira diye anlatılıyor. Evet Bu esaderi ve azireler bunu anlatıyor. Dünya ahireti mezrası olmak demek. Dünyayı yani hayatı ölümle terbiye etmek demektir. Yani siz bu dünyayı ahiret için olarak görür ahiret için olarak algılarsanız bu algı size ahiret koordinatları çizmenize yol açar koordinatınız ölüm olur hayat sabit koordinat değildir ama ölüm sabit koordinat yani son hepimiz öleceğiz onun için hayat e, referans alınmaz ölüm referans alınır Evet. Hayat referans alınırsa insan ilahlaşır. Ebedilik duygusu. Ama ölüm duygusu, ölüm olgusu referans alınırsa geçicilik, yani Allah'ın önünde kulluk, hiçlik, acizlik ve biticilik ve sonluluk duygusu gelişir. Bu da kulu kul köle yapar, aciz yapar. Bunları hep tefekkür etmek lazım. Evet. Esad-ı Hazretleri. Mübarek diyor ki, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah'a aitiz. Ona döneceğiz. Demek ki bura kalıcı değil, geçici bir misafirhane. Yiyoruz, içiyoruz. Ama bir adeta oteldir diyor. Esad-ı Hazretleri. Belli müddet kalacaksın. Ondan sonra Abbas yolcu ver elini Gidiyorsun. İki gün, üç gün. Lebisna yevmen ev bağda yevmen. Kemlis, kem lebis. Ne kadar kaldınız bu dünyada? Ca'ferecekler. Galu lebisna yevmen ev bağda yevmen. Bir gün ve hatta bir günün bir parçası kadar, sekiz on saat kadar, üç beş saat kadar kaldık. Ruha bıraktığı iz budur. Çünkü ruhta bu şekilde zamansızlık söz konusu için söz konusu olduğu için evet. bu bedenin yaşadığı zamanlılığı bin senede olsa bir gün gibi aldılar. Nitekim o ruhun geldiği semavat ve yüce alemlerde melekler ve ta'rucu ta ileyhin melâiketü fî yevmin kâne miqdâruhu elfe senetim mimma te'uddûn sizin dünyada bir gününü bin yılınız olan bir günde Allah'ın huzuruna çıkar melekler diyor. Zamanlı ama orası da zamanlı. Semavat zamandı. Evet. Mekansız olsa da zamanlı. Ama dikkat edin. Bin yıl bir gün, bir, bir saat, bir gün gibi geliyor. Yani bu ayet de? bu konuştuğumu destekliyor. Yevmen bağ, evba dayam. Sanki birka, bir gün veya de birkaç saat kalmış gibi, gibi bir duygu, bir algı oluşuyor insanlara. bin rakamı bu kesretten kinayen mi hocam? Kesretten yani. kinayen değil, hakikaten, hakikaten. kinayen. Hakikati de zaten kinayi olmaz. Hakikat, Haki, hakikat. Hakikat, yani, hakikat öyledir. Yani, şöyle söylemek istiyorum. Bu zaman konusu, o son zamanlarda Time and Space. Yani, zaman ve uzam. Evet. Bunlar yazılmış fizik kitaplarında. profesör İzak Asimo'nun kitabında. Bunlar anlatılırken, paralel evrenler var diyor. Bu paralel evrenlerdeki zaman ve mekan... ...bizim bildiğimiz zaman ve mekan değil. Oralarda matematiksel evrenler var. Bilemediğimiz böyle güne zamanlı... ...ama farklı zaman yapısı. Bilemediğimiz mekanlı hmm. evrenler var. Ama bizim bu mekanımız gibi olmayan bir mekan. Ve kendine göre oranda bir determinizmi var. Biz bunları biz bilemiyoruz. İzak Asimov bunları anlatırken... Onun için Rabbil Alemin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemleri terbiye eden Allah'a hamdolsun. Bu yaşadığımız bir alem. Üç boyutlu diye anladık geçiyoruz. En boy, yükseklik, deterministik, seküler bir dünyada yaşıyoruz. Korporal, cismani, bedeni, maddi bir dünyada. Bunun bizim şartlaması var. gözlerimizin, kulaklarımız, burnumuz, elimiz... havası hamse bizi bu dünyaya şartlandırmış. Evet. Öbür alemlere geçebilmek için... bu şartlanmışlığın, bu kalıpların... bu şekillerin kırılması lazım. Kırılması için de Allah zikir çekmek lazım. Zamansızlık, mekansızlığa doğru yaklaşmak lazım. Ben daha önce programlarda anlatmıştım. Evet. İnsanın yapısında... ölüme doğru sıfıra doğru bir yaklaşma içinde var. İşte içimizdeki biyolojik saat... Hep sıfıra doğru yolculuk yapıyor. O e, Google'dan izleyiciyle mevcut giderse Fransız bilim adamı Sifre. iki tane F harfiyle yazılıyor. F harfiyle cifre. Sifre. Sifre. Adını unuttum da ama soyadı Sifre diye girerseniz bilimi sıfır manasına da geliyor o kelime. Mağaraya giriyor. Yanına saat almıyor. Bir tane elektrik lambası. Onun altında da 150 metre derinlikte Ki tek başına yaşıyor. Evet. Vücudu uyku ihtiyacı hissedince... ...yatıyor, uyuyor. Vücudu uyanıklık hissedince de uyanıyor. Ha diyor ki... ...demek ki uyku ihtiyacı hissettiğime göre... Diyor, ...akşam oldu ki... ...vücudum bir saat bana uyu diye emir veriyor. Onun için uyuyorum diyor. Kaç defa vücut... ...uyku sinyali vermiş? Bunu araştırıyor sifre. Evet. En sonunda... ...onu o mağaradan çıkarırlarken... Kendisi şöyle bir hesap ediyor, Bakıyor ki uyku beden dili bana 38 defa uyu emri verdi aşağıda mağarada diyor. Çıktığı zaman soruyor mağaradan. Kaç gün geçti? Ben diyor aşağıda biyo saatim, benim iç saatim, şuur altı saatim bana 38 gün yaşattı diyor. Bana göre ben 38 gün kaldım diyor. 38 uyku uyudum diyor. 38 defa uyku ihtiyacı oldu diyor. Demek ki 38 gün kaldım. Diyorlar ki... sen aşağıda 52 gün kaldın. Evet. Yani dünyanın 52 günü, yerin altına karanlığa girdiğin zaman 38'e iniyor. 7 tane erbaini üst üste çıkaran Allah dostları o hale geliyorlar ki 40 çarpı 7, 280 gün. 9 ay 10 gün. Anne karnında 9 ay, 270 gün. 10 günde diyorsunuz 270, 280 ediyor. Gün, evet. 7 tane erbain ile Biz anne karnında yedi erbain çıkartıyoruz. Orada kalış süremiz Kur'an-ı Kerim'de hep evreler anlatıyor. Yaratılış evreleri, embriyolojik gelişim. Nefsin, ruhun üfürülüşü. Ondan sonra o fetüsün gelişi. Böyle bu yani gün olarak anlatılmıyor. Bir tavur, bir olgunlaşma, bir tekamül olarak anlatılıyor. Evet. İşte o mezara giren yani Hacı Bayram Camisi'nin altında o karanlık halvet yüceleri giriyorsunuz zifiri karanlık zaman algısı yok bir şey yok orada orada çıkan insanlar 40 günlük halvete gelen insanlar 40 gün kaldıklarını bildikleri halde bir hafta veya da 20 gün kaldıkıyorlar aynı Kur'an-ı Kerim'deki o ifade ne kadar kaldınız kabirde çünkü orası da sanal bir kabir Evet. Hacı Bayram camisinin altında akşam Seddi'nin hazretlerinin Eşerifoğlu Rumi hazretlerinin Hacı Bayram Beylerziden kalmış olduğu kayranlık hücrede 280 gün kalıyorlar. Çıktıkları zaman da 40 olduğunu biliyor. 280 gün olduğunu biliyor. Bilmesine rağmen 280 rakamını hiçbiri veremiyor. Bize sanki bir hafta kalmışız gibi geldi diyor. Kur'an Demek ki insan ruhu sıfıra doğru yani yatkın olduğu için insanı yaratılışla işte sıfıra doğru götürüyor. Yani fena makamına götürüyor. 52 gün kalmış 38 gün yaşattığı duygusu. Bu bir kafir. Biz Müslümanız. Allah Allah diye zikrederek kalıyoruz. O orada Allah Allah diye ederek kalmadı. Profesör sıfıra. Demediği halde onda bile sonsuzluğa doğru bedeni sıfıra doğru yolculuğa başlamış. Yani bu yer altındaki o erbain hayatının ...Mikealla Mihriban Özelsen'in... ...Halverk'te 40 gün adlı kitabında da... ...buna işaretler vardır. Evet. Bir baktım ki yemek yemeyeli... ...8 gün olmuş diyor. Kitapta yazıyor. Farkında değilim. Su içmişim... ...her yazmış oraya. Hangi tarihte... ...iştiğini. Bir de aydınlıkta, karanlıkta da... ...yapmıyor. Aydınlüsün bir şey... ...yapmasına rağmen aynı şeyi... ...relatif ve izafi olarak... ...o da yaşamış. İşte o dünyanın izafiliği, geçiciliğini ...anlatırken bunlar hep... ...düşünmek lazım. Yani ruhun saatiyle biyolojik saat farklı. Ruh sonsuz, ruh sonsuz. Yalnızlar çekildiği zaman bedeni kendisine çekiyor ve daha az zemek yer hale geliyor. Daha az uyku uyur hale geliyor. 52 uyku uyuması lazımdı, 38 uyutuyor. Bu bir Hristiyanın, Müslüman olmayan bir kimsenin eksperimenti, bir deneyi. E bizim deriş babalarımız, hac bayramlarımız, akşamsetlerimiz yedi tane girmiş, yedi kere girmiş. Öylesine ki yemek ihtiyacı duymuyorum diyor şeyhine. Ne olmuş biliyor musunuz? Akşam settin Veli Hazretleri yedi günde bir kaşık sirke içer hale gelmiş. Yani bir kaşık sirke içiyor, yedi gün süreyle hiçbir şey yemiyor, hiçbir şey içmiyor. Yani o sıfıra doğru gidiş var, ölüme doğru gidiş var. Yememek, içmemek, samedaniyet sırrı. Evet. Efendim söyleyeyim, zamanı aşma sırrı. Bunların hepsi namazda da var aslında. Namazda da bunu yakalayabilmek için iki rekatlı namazımızı en az on dakikada kılmamız gerekiyor. İki rekat namazı iki dakikada, üç dakikada kıldığım için bu sırrı namazla kimse yakalayamıyor. Namazla sonsuzluk sırrı var. Çünkü gaybet halinde zaman mekanı aşıyorsunuz. Öteye sıçrıyorsunuz. Miraç ardı ve semavatı açtıktan sonra yapılmıştır. Mekke'den kulise yaptı, Peygamberimiz yani. sallallahu aleyhi ve sellem... ...miracın zamanlı mekanlı kısmı... 7 kaç semayı açtı... ...mekansız ama zamanlı kısmı... ...yolculuk ondan sonra başlıyor mirac... ona bir idi diyor... ...bir sonsuzluk gidiyor Peygamberimiz. İşte ...namazda onu yakalayacağız... ...balığın suyun içinde yüzer gibi bir halmiş o... ...tabii o uzun bir konu... ...burada girmek... ...konuyu dağıtmak istemiyorum ama... ...her halükarda... ...yani bu geçiciliği biz namazda terk ediyoruz... Miraç demek Allah'a, Allah'a ulaşabilmek. Allah'ın Allah'a ulaşabildiğimiz bir orası bir yerdeyiz zaten ama orada zaman mekan yok. Namazda zamansızlık, mekansızlık yakan, yakalanması lazım. Zamansızlık, mekansızlık ve zikirle namazda yakalandığı zaman Allah dostları yüzleri hep genç kalır. Çünkü özleri gençtir. Diridir. Onun için yüzü de diridir. 18 yaşındaki genç gibi. Mudun Arabi Hazretlerinin Fatıma adında hizmet ettiği bir kadın Allah dostu var. 120 yaşında. Evet. 120 yaşındaydı. Böyle bükülmüş, ihtiyar, böyle aşırı. Yani 120 yaşında kadın. Ahı gitmiş, ahı kalmış. Öyle bir kadın. Mudun Arabi Hazretleri ona bile hizmet etmiş. Fatıma 120 yaşında, çok aşırı yaşlı, böyle bastonuyla zor yürüyor, zor oturuyor, zor kalkıyor. Evinin dış hizmetlerini ben görüyordum diyor. Evet. Fatıma 120 yaşındaydı. Yüzü 18 yaşındaki genç kız gibi güzel diyor. Allah. Ebedi gençlik üzerinde konuşurken bunlara biraz temas etmek gerekecek galiba. Ya. Evet. İşte dünya... Ne kadar dalarsanız o kadar çirkinleştiriyor sizi. Allah'a ne kadar dalarsanız ahirete o kadar gençleşiyorsunuz. Niye çirkinleşiyorsunuz? Çünkü çirkinleşmek ölmek demektir. Dünyacıların yüzü hiçbir zaman insana huzur vermesi. Evet. Yaşlanınca kırış kırış, nursuz, pirsiz bakınca insan kilitlenir. Ama Allah dostları, yüzüne bakmaya duyamazsınız. Onun için görüldükleri zaman Allah'ı hatırlatırlar değil mi? Evet. Öyle diyor Peygamberimiz. Ya. Evet hocam Allah razı olsun. Kıymetli Erkam dinleyenleri, Kıymetli hocamız bize bu bölümde Esat Efendi Hazretleri'nin menakımından bahsediyorlar. Kıymetli hocam siz de Ahmet Hasip Yılancıoğlu'yla mülaki oldunuz, onla tanıştınız, onu dinlediniz. Ahmet Hasip Efendi'nin anlatmış olduğu bir hatıra var, bu menakıpta da geçiyor. Dilerseniz bundan bahsedebilir misiniz? Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve's selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esader bu hazretleri alim bir insan. Yani medreseli. Evet yani tefsir, fıkıh, hadis bunların hepsini biliyor. Şair, duygulu bir insan. Sizişli bir insan. İnsan-ı Kamil, Pir-i Kamil. Bu, ettiğim günden beri azm-ı diyarı iftirak. Dide-i Hun yârim olmuş çeşmezâr-ı iftirak. Bu ayrılık diyarene, bu dünyaya geldiğimden beri benim gözüm, Geldiğim yeri hatırlayarak kan ağlıyor. Oranın hasretiyle, oranın acısıyla gözlerim kan ağlıyor. Ve benim gözüm ayrılık çeşmesi olmuş. Evet. Onun için Anadolu'da pınarların hepsine dağ başında garipse hep ayrılık çeşmesi diye yazıyorlar. Şehirlerin, kasabaların ve köylerin içerisine ayrılık çeşmesi değil, sevda çeşmesi yazılıyor. Köylerde, şehirlerde. Bu bir kültürdür. yerleşim yerlerindeki pınarlar akıyor oluktan biliyorsunuz. Evet. Onlar sevda pınardır. Köylerdeki, köylerdeki Köyler. Ama o, dağlardaki dağ, o dağlardaki... zavallı koyunların o yedi yalaklardan su içtikleri pınarlar onlar da hep ayrılık çeşmesidir. Ayrıca. İlginçim. Niye? Şehirden ayrılmış. Evet. Ayrılık. Böyle tabii kültür, müdeniyet kolay oluşmuyor. Yani bunlar hep tükettik bunları biz. Bunlar ne zaman elde edeceğiz? Ne zaman dirilteceğiz? İnsanlar internet yetiştiriyor çocukları artık. Evet. Her şeyi biliyorlar ama hiçbir şeyi bilmiyorlar. Kendini bilmiyor. En doğrusu kendini bilmiyor. İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilme. Bu nice okumaktır. Okuyorsun ama ne okuyorsun? Kendini okumadıktan sonra. Her şeyi biliyorsun ama kendini bilmiyorsun. Sınırlarını bilmiyorsun. Muhterem vahidçiyim, evladım. Evet. Hasib Efendi, Kastamon'da kendisini gördüğümüzde, yüze yakın bir yaşı vardı. Yani doksanı geçmiş de, Kaç olduğunu bilmiyorum. Yine yüze yakın bir yaşta da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Böyle duruşu efendim, esas duruşta gibi duruyor. Zayıf bir insandı. Bastonu yoktu. 90'ı geçtiği halde esas duruşta duruyordu. Evet. Yanında kimse yok. Bakıyorsunuz, kimseyi göremiyorsunuz. Ama Hasip Efendi yanında anladığım kadarıyla Allah vardı. Onun için esas duruşta duruyor. Yani sizin de biraz önce söylediğiniz tekke terbiyesinden geçmiş. Tekke işte. terbiyesinden geçmiş. Kelami ligahında kalmış. Evet. Oturmayı biliyor. Tekkeler kapalı olduğu için şimdi bakıyorsunuz gençler. Bakıyorsunuz işte örnek olması gereken kişilere bakıyorsunuz. Bu terbiye yok maalesef. Yani. Evet. Yani Çünkü gençlik idol peşinde koşuyor. Gençliğin üsve-i hasene peşinde koşması lazım. Ortalıkta üsve-i hasene kalmadı. Örnek alacağımız insan kalmadı. Konuşmasını, susmasını bilen adam kalmadı. Edep yok. Böyle çok edepli bir insandı. Hep böyle kırılarak, bükülerek... ...böyle incelerek konuşuyordu Asip amca. Karlöte hizmet eden... ...o kitaptaki genç benim dedi. Fakir bizdik dedi. Evet. Fakir, o kişi bizdik efendim dedi. O zaman işte 15-16 yaşlarındaydım dedi. Veyahut da 17-18 yaşlarında. Yani 15-20 arası. Teen age diyorlar şimdi ona. Tepeden nur bir insandı. bu anlatıyor, diyor ki Esad Erebili Hazretlerinin dergahına bir ara Kayseri reisül kurası Kurrası geldi. Yani Kayseri'deki hafızların Kayseri'deki hocaların, Kayseri'deki müezzin ve imamların, Kayseri'deki kıraat erbabının reisi geldi diyor. Evet. Ve Esad Eribili hazretlerinin de dervişiydi bu zat diyor. Ve yanında yedi sekiz yaşlarında bir ufak çocuk vardı. Dergaha onunla geldi. Yemek yenildi, namaz kılındı, sohbet edildi. Ve Esad-ı Hazretleri sordu. Hoca Efendi dedi, bu oğlunuz mu, torununuz mu? reis Kurra, mübarek zat, hayır efendim, ne oğlum, ne torunum dedi. Peki İstanbul'a niye getirdiniz bu çocuğu? Efendim, bu çocuk çok zeki. Onun için getirdim. Kayseri mıtıkası dar, İstanbul mutkası büyük. Büyük balık büyük diye yetişir. Daha çok yetişsin diye kıraat ilminde onun için getirdim.'' dedi. İstanbul ilim merkezi yani. İlim merkezi. Da. Ancak burada şimdilik dolaşacağız, iki üç gün kalacağız. Bu çocuk size talebe olalı ne kadar oldu? Efendim üç ay oldu. Peki hoca efendi, bu üç ayda çocuğa ne öğrettiniz?'' Efendim vehüyü öğrettim. Maşallah. Barakanla. 3 ayda vehüyü öğrenmiş. Ne kadar zeki çocukmuş. Aman hoca efendi bunu bırakmayın. Bu gerçekten de kabil ettiymiş. 3 ayda vehüye geçebilmek ne kadar büyük başarı dedi Esad Erimli hazretleri. Evet. Onlar Esad eribli hazretleriyle reyusun kurra böyle konuşurken bir vehüve üç ayda geçmesini Esadirbi Hazretleri büyük başarı olarak görmesi beni şaşırttı. Takdir etti yani. Çok tuhağıma gitti. Düşündüm sadece bir vehve için 3 ay hayret ettim. Şaşkın şaşkın Esadirbi Hazretlerine ve Reisül Kurra Hayrullah Efendi'nin yüzüne baktım. Evet. Hafız Hayrullah dedi ki bana böyle şaşkın şaşkın ''Niye bakıyorsun evladım?'' dedi. ''Efendim'' dedim, ''üç ayda üç harfi öğrendiği için takdir ettiniz. Bunun hikmetini zahmet olmazsa bir bana açıklayabilir misiniz?'' dedim. Hmm. ''Üç harfi üç ayda öğrenmiş, siz buna büyük başarı diyorsunuz.'' Ben anlayamadım bunu. Nedir bunun hikmeti? Dedi ki, ve hüve iki tane vav, ortası bir he, Vavlar zaten iki tane, iki tane de ötre var. Ortasındaki H'de de bir ötre var. İki vavın arasında bir ötreli H'yi hakkıyla te telaffuz edebilmek, diksiyon olarak kolay bir iş değil. Hikmeti budur. Evet. Ötre, vav, üstünden ötre geçiş, H harfi, vav harfi. Ve bu çocuk gerçekten üç ayda vehüve'yi geçebildiği için çok zeki. Yani onu kurallar tabii ehli daha iyi anlar değil mi? Tabii, ehli her, daha iyi anlar. Ve, ve şahsen bu şeyi okuduğum zaman evet. e, şeyde e, anlattığı zaman e, Hasim Efendi bunu bana bu olay yaşadığı bu olayı anlattığı zaman bu olaydan sonra ben de Kur'an-ı Kerim'de her vehüve geçtikçe bunu hep hatırlıyorum. Yani dudağın aldığı şekle bakıyorum. Dudak yani vehüve Ve huve, ve huve, ve huve, ve huve, ve huve. Bu telaffuzumun kıraat hocalarından karşılaştık insanlar oldu, hoca efendiler. Telaffuz ettim, çoğu bu telaffuzun, ve huve, baka söylüyorum, bunun yanlış olduğunu söylediler bana. Yani daha doğrusu eksik olduğunu söylediler. Yani bu tasvih vurufta demek önemli bir ders yani. Çok önemli bir ders. Ve huve. Kolay değil yani. Evet. ...yani öylesine ki... ...tahsih-i huruf... kadarlar kadarıyla Başkanlığı... E, ...böyle yazın kurslar açıyor... ...Kuran kursu hocası, talebelerim var benim... Evet. ...gidip ders alıyorlar... ...kurralardan... ...Allah razı olsun... ...Allah etlerini, kemiklerini mezarda çürütmesin... Evet. ...uzun uzun ders alıyorlar böyle... ...uzun uzun ders alıyorlar... ...ya bu nedir diyorum bu... Yani ...alt yirmi 20 tane harf... ...hı hı... ...he he... Ha ha. İşte bitti. Yok öyle değilmiş. <gülüyor> Bir önceki harf V ise hı nasıl olacakmış? Yani aylar sürüyor yani. T ise, H ise hı nasıl telaffuz edilecekmiş? Bir önceki hareket ötreli ise el cezimli ise nasıl telaffuz edilecekmiş? Aman Allah. Mah Aklın, yani 27 çarpı 27. Ne ediyor? 4000. 4000 tane mahret çalışması en azından. 5000 tane mahret çalışması varmış. 27 harfin. Demek ki Kur'an-ı Kerim ya, mucize bir kitap. Evet. Yani ve mucize ve Teala ben indirdim, onu ben koruyacağım diyor. Yani bu ey insanlar mefhumu muhalif. Ben size güvenmiyorum manasına geliyor. Ben aldım üzerime diyor. Evet. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Biz indirdik, biz koruyacağız. Çünkü Tevrat'ı ve İncil'i insanlara bırakmıştı emaneti. Onlar Tevrat'ı bozdular, İncil'i bozdular. Kur'an'ı hala bozamıyorlar. Kur hala şu anda müsteşrikler çeşitli tarihlerde yazılmış, farklı Kur'an nüshalarını Viyana'da toplamış, yanlışlarını Kur'an'ın gibi bulmaya çalışan faaliyetler var. Viyana'da şu anda bulamıyorlar hala. muvaffak olamıyorlar. Olamayınca da anlıyorlar ki bu kitap gerçek bir kitap. Bir kısmı Müslüman oluyor bu yüzden. Evet. Yani hakikati görüyorlar. Yani bu kadar üzerine gittikleri halde en ufak bir sıkıntı yok. En ufak bir problem yok. Yani allah Teala garanti altına almış. Yani, yani. ben, evet. onun sahibi benim diyor. Bunun manası şu, ey kullarım, sahibi ben olduğuma göre Kur'an kursuna götürdün, bir beş lira para yardım ettin. Talebeye değil, bana yardım ediyorsun diyor. Onun için sahibi benim. Kur'an kursuna talebe buldun. Kur'an kursuna yiyecek kuru nohut götürdün. Ekmek götürdün. Bana diyor. Bütün bu Kur'an faaliyetlerin hepsi, hizmetlerin hepsi Allah'ın direkt kendisine hizmettir. Diğer hizmetler de aynı. Kur'an en şerefli hizmettir. Onun için Kur'an-ı Kerim hizmetlerine, Ve faaliyetlerine gereğinden fazla önem vermek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Kur'an o da bir insandır. Evet. Kur'an bir kainattır. Kitap bir kitap, Kur'an kitap, biz bir kitap, kainat bir kitap. Mübarektir, azizdir. Hafız olanların ayağının altını öpesim geliyor. Oturayım bir hafız, Kur'an okusun da dinleyeyim. Ne kadar güzel bir şey. Kur'an taşıyor göğsü. Kur'an taşıyor kalbin. Yani yürüyen Kur'an. Kur'an yaşıyor. Bir de içindekileri amel edersek. Hüseyin Vakfı'nın yurt yurtdışındaki hizmetlerinde de hep Kur'an merkezli hizmetler, hep, hep Kur'an yani, yani o da belki işte mani Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet. Muhterem Osman Hocama e bir gün edepsiz ederek İslam. bir soru sordum. Edepsizlik yapmış oldum. Sormamam lazım da işte Bizde de, de edeb ne arasın? Esta, de de estağfurullah hocam. Yani işin aslı bu. Estağfurullah. Osman hocamız buyurdular ki... ...hocam dedi bu konuştuğun husus Kur'an-ı Kerim'de var mı dedi. Yok hocam dedim. Peki hiç böyle hatırlıyor musun? Bir sünnette bir hadise var mı dedi. Orada da yok efendim. Kapat gitsin dedi. Evet. Tamam efendim dedim. Evet. Mesaj alınmıştır. Kur'an'da var, var. Sünnette var, var. Bitti. Yoksa yok. Bizim yolumuz da bundan ibarettir. Selamun Aleyküm. Uçmaya, kaçmaya, göçmeye, bilmem neye, hiç gerek yok. Önündeki erkek, Kur'an-ı Allah ne? Onu yaşamaya çalışacaksın. Bunu yaşamaya çalışırken, işte Ebu Hamza Bağdadi'nin başından gelen bir olay var. Ben şurada işirak e, namazını kılacağım değil mi? Vakit gelmiş. Hızır Aleyhisselam da geldi. Diyor ki mesela, evet. ya hadi Ethem şurada bir, bir saat bir sohbet edelim. Ona dönüp diyeceğim ki... ...değil sünnet... ...değil... efendime söyleyeyim farz... ...yani benim şu iki rekat işrak namazını... ...benim kılmam lazım... ...sen de mübarek bir zatsın... ...elini öpeyim, kurban olayım... ...ayağının toprağı olayım... ...ama ey Hızır, kurban olayım... ...şu da iki rekat... ...ben şu bir vazifemi yapayım da... ...ondan sonra akşama kadar konuşalım seninle... ...ama ben şu iki rekatı ne olur bir kılayım... Evet. Bana Kur'an terbiyesi, bana sünnet terbiyesi bana böyle verildi. Şu göreyim bir yapayım. İşte güneş doğdu 52 dakika sonra Ankara'da, 53 dakika sonra İstanbul'da kılınması lazım. Mekke'de 16 dakika, Medine'de de efendim söyleyeyim 18 dakikada kılınması lazım. Geldi vakit, biraz bekle de kılayım ondan sonra sohbet edelim. Evet. Benim şu iki rekatın bir kılayım. Sen de hızlısın ama ben şu iki rekatın bir kılayım ne olur. Kılarım, hadi sohbet edebiliriz şimdi. Önce benim vazifem gelir, kulluğum gelir. Hazır bile olsa yani. Hazır bile olsa. Önce Allah gelir, Allah, Allah. Önce Allah gelir. Allah'la benim arakımda o bir yapılması gereken emirler var. Onlar gelir. Ondan sonra ne olursa olur. Önce bir bu vazifemi vaziyetimi bileyim ben. Yaşım 65, 95 de olsa bu ahlaka aldım, bu ahlakı devam ettireceğim. Önce Allah. Allah'ın merkezi koymazsam, Allah da beni merkeze koymaz. İnna akım, kemanesi, nesitumûna duvarına çarparım. Unutma beni, unuturum seni, duvarı var. Oraya bir çarparsa Allah. Allah muhafaza ölürken de halimiz zor, kabirde de zor, hesap günü de zor, sıratta da zor. herkes vazifesini bilmeli ciddiyetle yapmalı sünnetinden farzına kadar Kur'an'da var mı? Var sünnette hadiste var mı? Var devam, sünnette yok mu? Yok hadiste e, Kur'an'da yok mu? Yok kapat, bitti, selamünaleyküm düz mantık öyle karıştırmaya, kurcalamaya hiçbir şey gerek yok, dost doğru yol serahat-ı müstakim, <Gülüyor> aleyküm. peygamberimiz bizim bir üsüye hasinemiz, model şahsiyetimiz ne yapmış? vazifesini yapmış. Ölene kadar biz de vazifemizi yapacağız. Onun bunun dıdısıyla, bıdısıyla bunlarla vakit geçirmenin zamanı yok artık. Bitti. Bu yüzden geri kaldık. Evet. Kıymetli hocam, bu Esad Efendimiz'in e, mührüyle alakalı yine bu Hasip Efendi'yle alakalı bir e, anekdot anlattınız. Yine bu e, Hasip Efendi'de Esad Efendimiz'in mührü e, varmış zannediyorum. Bu menakıpta da geçiyor. Evet. E, bundan da bahsedebilir misiniz? Evet efendim... ...muhterem hasip amca bize... ...Allah rahmet eylesin... ...bir hatırasını anlattı. Efendim... ...pir efendimiz... ...sık sık Bursa'ya giderdi. Sami efendimizde de... ...bir Bursa zevki vardı. Musa efendimizden de... ...bir Bursa zevki var. Yani her tarafı severler de... ...yani Medine, Mekke severler de... ...Türkiye'yi konuşuyorum. Bir Bursa, Emir Sultan mıdır... nedir? Bir Osmanlı'nın ilk başkenti midir falan. Bilemiyoruz tabii ne olduğunu. Böyle Piran efendilerimizle böyle... Ayrı bir muhabbet var. Tabii yani, Seyyid Emir Külal Hazretleri'nin oğlu Emir Sultan Hazretleri orada ya. şah Hazretlerin Nakşibend gelene işte biliyorsunuz o bir merkez Emir Sultan Hazretleri. Bende de böyle bir Bursa zevki vardır. Yani Bursa'ya gitmediğim seneyi hatırlamıyorum. Onun arkasında da Konya gelir. Ben kendim için konuşuyorum, başkası için değil. Bu işte böyle bir şey. Bursa'ya Pir Efendimiz giderdi. Bursa'ya giderdi. Evet. Bursa'nın bir özelliği var. Efendim söyleyeyim, bu tufvetün nüzar fi gara'i bil emsar diye böyle İbn-i bir seyahatnamesi var. 1240 miladi senesinde Osmanlı'nın kuruluşundan 50 sene önce Anadolu'yu dolaşmış. Osmanlı'nın kuruluşuna 50 sene var. Evet. Ve yayınlandı. Bunu okuyayım bir. O dönemde sauf ne kadar canlıymış. Orada Ulu Da anlatıyor. Ulu Da. Ulu Da hakiki eski İriştianlar var ya. Roman'ın zulmünden kaçarak oraya böyle mağaralar oluşturmuşlar. Oraya böyle ibadethaneler oluşturmuşlar. Oralarda hayat boyu yaşamışlar. Orada hep oruç tutmuşlar. Hep ibadet etmişler. muvahit Hristiyanlar. O Uludağ'da yaşamış. Uludağ'da böyle bir maneviyat var. Oraya onun için Keşiş Dağı adı veriliyor. Yani eski adıyla Papaz Dağı. Mesela adı o Keşiş Dağı'dır. Cebel-i Kıssis. Yani... O dağın tepesinde hakiki Hristiyanlıktan kalma bir nur var, bir ışık var o dağda. Evet. Ve o dağın miniyatürk diye Haliç'te bir yer var böyle. Ulu dağın küçültülmüş bir şeyini ölçüdeki şekillendirmişler böyle. Kibloya doğru, Kabe'ye doğru böyle secde eden bir adam. görüntüsü var. Kâbi'ye doğru uzantısı Kâbi'ye doğru. Evet. Kıbrı'ya doğru böyle bir uzantısı var. Yani merkeze doğru bir insan gibi sanki secde etmiş gibi bir görüntüsü de var. Tabii benim hayal ve imajinasyon gücümün zorlamasına dayanarak söylemiyorum ama o Uludağ'ın böyle bir manevi çekiciliği var. Böyle bir manevi karizması var. İnsanları evet. etkileme gücü var. Yani Orada bir güzellik var. O güzellik neyse bütün maneviyat her babını hakikaten çekiyor. Öyle zaten derüşlere eskiden beri tekellerin yüksek yerlere yaparlarmış. Evet. Yani göklere fizik göke yakın olmak isterlermiş. Edvali'nin türbesi falan hep o hep yüksek yerlerde. Ankara'da Hüseyin Gazi, Hacı Bayram Veli'nin o tekeseye yüksek yerlerde. Bu bir yani. Böyle bir adet var. Evet. Pir Efendimiz de Bursa'ya gidermiş sık sık. Orada kalır. Öfemimi söyleyeyim. Oranın işte feyizinden istifade eder, sohbetler olur. Pir Bursa'ya gitti. Kelami dergahını terk etti. İşte bir hafta on gün, on beş gün Bursa'da kalacak. Ve dergah birdenbire boşaldı. Pir Efendimiz gidince, Esad Erbil Hazretleri gidince dergah boşaldı. Nöbetçi olarak sadece tek başına ben kaldım. Hasip Efendi anlattı. E, Hasip Efendi sadece ne? ben kaldım diyor. Ne? Kimse yok. Derken günlerden bir gün bir telgraf geldi. İskeleden haber geldi. Reşit Paşa vapurunda on tane koyun dört tane inek var. Gelin alın bunları size gönderilmiş. Vapur denize açılacak sıkıntı olacak. Eşyanızı teslim alın. On koyun dört inek. O sırada Rüştü Efendi vardı. Ona haber ettim. Hadi gidelim de şu koyunları, inekleri teslim alalım dedim. Gittik iskeleye. Vardığımızdaki, oradaki görevli Şeyh Esad Efendi'nin mührü varsa vereceğiz. Yoksa veremiyoruz resmen. Gerekiyor dediler. Elimizde mühür yok. Alınması da lazım. Hemen bir mühürcüye gittik. Tarif ettim. Mühürü hazırlattık, aldık. Tekrar iskeleye gittik. Muameleyi yapıp mühürü bastık. Koyunları, hayvanları vapurdan çıkardık. Adam tuttuk, dergaha geldik. Esad Efendi Hazretleri Bursa'dan döndüğü zaman ona efendim böyle böyle oldu mecburen sizin adınıza bir mühür kazıttık. Böyle bir durum var dedik. Tebessüm etti. Ondan sonra benim yaptırdığım mühre baktı. Ne güzel benzetmişsin dedi. Sonra dedi ki, Hazib Efendi bu sizde kalsın, gereksiz zaman gene kullanırsınız dedi. Ve bu fakire kullanma etkisi verdi. En çok o baskı yıllarında veyahut da Menemen'in baskılı yıllarında o mührü kaybettim. O mührü kaybettiğime üzülürüm. Özellikle Menemen olayları sırasında tahkikatta o mührü çekişle ezmiş, toprağa gömmüştüm. Daha sonra aradımsa da bulamadım diyor. Evet, böyle bir hatta. Kim bilir, belki de göğe çekildi, bilemiyoruz. Yani. Evet, kıymetli hocam. E, ağzınıza sağlık. Allah razı olsun kıymetli Erkamra dinleyenleri programımızın sonuna geldik bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz Hoşçakalın efendim